Nergis Ertürk anlatıyor, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün ilk cümlesine dair. Merhaba, ben Nergis Ertürk. Ağustos sıcağında Tanpınar Podcastine formatı Tanpınar'ın bir cümle ya da bir pasajını okuyup bunun üzerine konuşmak. Ben bu program için çok sevdiğim Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının ilk paragrafını seçtim. Öğrencilerimle her zaman okuduğumuz romanların ilk cümlesi ve açılış paragrafını sınıfta birlikte okur ve üzerinde yakın okuma uygularız. Anlatı söyleminden romanın tonuna, sözcük seçiminden karakter kurgusuna ve söz sanatlarına kadar pek çok şeye değinerek pasajı birlikte çözümleriz. Ve sonra bu çözümlemelerden yola çıkarak romanın temalaştırdığı ana sorun ve yaptığı argüman hakkında belli çıkarımlar yaparız. Yani başka bir de işte fragmandan yola çıkarak romanın bütününü yorumlarız. Burada da birlikte bunu yapacağız. Öncelikle size romanın dergah yayınlarının 2002 baskısı, baskısından ilk paragrafını okuyacağım. Beni tanıyanlar öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler. Hatta bütün mütalalarım çocukluğumda okuduğum Jules Verne ve Carter hikayelerini ortadan çıkarırsanız Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla Tutiname, Bin Bir Gece, Ebu Ali Sina hikayeleri gibi eserlerden ibarettir. Daha sonraki zamanlarda, enstitümüz kurulmadan evvel, işsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman göz attığım gibi, bazen bütün günümü geçirdiğim Edirne kapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur kaldığım zamanlarda. Ufak tefek tefrika parçaları ve makaleleri de okudum. Romanın ilk cümlesinden başlayalım. Eleştirmenler için romanların ilk cümleleri önemlidir. Çok sevdiğim başka bir ilk cümle örneği hemen vermek istiyorum bir parantez açıp. Dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden mesela Jane Eyre. O gün yürüyüş yapmak olanaksızdı diye çok yalın ama sembolik olarak yoğun bir cümleyle başlar. Ve cinsiyet ve sınıf ayrımcılığı yüzünden toplum içinde hareketliliği engellenen Jane'in romanın başlangıcındaki olumsuz halini çok başarılı bir şekilde ifade eder. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün ilk cümlesi de çok değerlidir. Ve romanın ana soruları hakkında bize önemli ipuçları verir. Hatırlayalım cümlemizi. Beni tanıyanlar öyle okuma-yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler. Okuma-yazma ve bunun aracı olan dil, romanın en önemli temalarından biri olarak ilk cümlede kaydedilir. Okuduğumuz metin bize bir otobiyografi olarak sunulur. Romanın ana karakteri Hayri İrdal daha ilk birkaç sayfada öğreniriz ki Şeyh Ahmet Zamani ve esedi diye tamamıyla uydurmaca bir tarih kitabı yazmıştır. Ve hatta bu kitap pek çok dile çevrilerek Şarkiyatçı literatürün en yetkili eserlerinden kabul edilmiştir. Roman ilk cümle ve paragrafında kendi kendine işaret ederek kesik, Arapça ve Farsça kelimeleri atlanan bir dilde, hatırlayalım, karakterimiz Hayri'nin okuma pratiği bu, Arapça ve Farsça kelimeleri atlamak. Kesik Arapça ve Farsça kelimeleri atlanan bir dilde nasıl otobiyografi yazılır ve geçmiş nasıl temsil edilir sorularını sorar. Hem roman kahramanının hem de bizim okuma ve yazma pratiklerimizi sorunsallaştırır. Tekrar devam edelim ilk cümlemizde. Birinci cihaz anlatılı ilk cümle bizi şaşırtır. Çünkü ilk birkaç sayfada öğrendiğimiz gibi Hayri, Osmanlı'nın sözlü kültürüyle büyümüş avam sınıfına ait bir karakter olsa da epeyce yazıp çizmiştir ürettiği eserlerden bahsettim. Bu ilk cümledeki iddia, yani okuma-yazma işleriyle iddiası ilgisi olmadığı iddiası, kinayeli bir ifadedir. Roman başlangıcından itibaren... Ee, bu şekilde bize yalan ve doğru, ironi ve gerçek samimiyet ve sahtelik arasındaki ilişkinin temel bir sorun olacağını işaret eder. Yine cümlemize, cümlemize devam edelim. Ee, burada e, yima edilen üçüncü ve son e, bir tema hayri ve çevresi arasındaki uyum ve uyumsuzluk sorunudur. Roman okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim yoktur diye başlamaz. Tekrarlayalım yakın okumanın özelliği böyle üstünden geçmektir. İlk cümlemiz, beni tanıyanlar öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler diyerek başlar. Ve bu şekilde Hayri İrdal'ın kendine yabancılaşmasıyla kendine dışarıdan baktığı gözle açılmış olur. Romanda birinci şahıs anlatıcı olarak Hayri'ye odaklanacak olsak da ona sık sık dışarıda, dışarıdan bakacağımız... Konusunda bizi ilk cümle uyarır Hayri modernlik eleştirisini sunarken içeriden mi dışarıdan mı konuşuyor bu soru önemli bir soru ee, Hayri ve okuyucu olarak bizler romanda betimlenen abeslik ve saçmalıklar toplumunun içinde miyiz yoksa dışında mı bu pek çok eleştirmenin üzerinde kalem çaldığı bir soru ve daha ilk cümleden de e, beti, e, tasviriyle de öngörüdür Hayri İrdal, Tanpınar'ın huzurdaki münevver kahramanlarından çok daha farklı kurgulanmıştır. Hayri Osman'ın iki değişikliği kültürünün sözlü edebiyatıyla şekillenmiştir. Ve tam kendini de Osmanlı gerçekliğine ait hissetmez. 1893 doğumlu Hayri için Osmanlı'nın son yılları romanın 40. sayfasında dile getirdiği gibi ara yerdeki esas cümleleri silinmiş, bu yüzden manası bir türlü çıkmayan bir metin gibidir. Romanda Osmanlı'yı temsil eden baba figürleri yalanının nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmez Seyit Lütfullah. Komik bir operet sanatçısına benzeyen Abdüsselam Efendi ya da Simya derdindeki Aristidi Efendidir. Hayri'nin daha çocukluğundan beri kendi içinde bulduğu, kendini içinde bulduğu tatlı yalanlar dünyası romanın 3. ve 4. bölümlerinde temsil edilen Cumhuriyet döneminde genelleştir, tamamıyla abes boyutlara varır. Yani yalan bir anlamda Hayri'nin üstüne yapışır. Burada bir parantez açalım. Hayri eski ve yeninin karışımını temsil eder ve bu anlamda da melez bir karakterdir. İsmini hatırlayalım. Hayri Arapça kökenli, faydalı, hayırlı, iyi olan. İrdal, 1935 Türkçeden Osmanlıcaya cep kılavuzunda karşımıza çıkan yeni türetilmiş irdeleme ya da irde kelimelerinden e, üremiş. Öztürkçe soy ismi Yani irdal tampınarın cinaslı bir söz oyunu. Cep kılavuzuna göre irdel, irdenemek, tetebbu, mütalaa, tahsil kelimelerine karşılık üretilmiş bir kelime. Ee, i̇rde ise Arapça kökenli iradeye karşı üretilmiş bir kelime. Bütün bu anlamları hayri karakterinin gelişme bağlamında düşündüğümüzde tampınarın bu isme hayri kasıtlı koyduğunu söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Toparlarsa. Kinayeli adıyla Hayri, romanda Kemalist modernitenin çocuğu olarak temsil edilir. Anlamsız, her şeyin yapa hissettiği kesik bir dilde ve abes bir dünyada nasıl yaşanır? Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ana sorusu budur. Modernliğin yabancılaşmasını aşmak mümkün müdür? Diğer eserlerinde bu soruya verdiği cevap, Osmanlı medeniyet mirasının kayıp bütünlüğünü diriltmek ve yeniden yaşatmak ise... Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde modernliğin yapaylığıyla uzlaşının kaçınılmaz olduğunu kabul edinir. Bu anlamda bize globalleşmiş dünyada yaşadığımız kimlik krizlerine saf bir gelenekçilik ya da milliyetçiliğin bir cevap olamayacağını öğretir. Modernliğin tercümesiyle bazı hususlarda uzlaşarak haysiyetli ve anlamlı bir üçüncü yol bulabileceğimizi romanın sonundaki gelişmeler gösterir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.